Kalın A Dilin ön kısmı alt sıra dişlerin ardına dokunur, arka kısmı ağız boşluğunda kaşıksı bir biçim alır. Can, cam, kaya, ada, ata, aday, damak, amaç, atlas. İnce A Dilin ön kısmı alt dişlerin ardına dokunur, sırtı ağız boşluğunda yaygın biçim alır. Ağız açıktır laf lacivert lastik lazım lavanta kemal alkol iskan kar A ünlüsünün uzun söylemi yabancı sözcüklerde bulunur. cahil lazım hakim kanun siyaset name Azerbaycan Hacettepe ikametgah bazı sözcükler kendi dillerinde uzun ünlü içermelerine rağmen dilimize geçişleri kısa olmuştur. Ancak ünlüyle başlayan ek almaları ya da ulama yapılması durumunda kendi dillerindeki uzun ünlü özelliği dilimizde de görülür. Devam etmek, selamı, hesabı, cevabı, var olmak, tamamı, edebiyatı, ahlakı, tacı Kısa söylenmesi gerekirken, toplumumuzun bazı kesiminde yanlış, uzun telaffuz edilir. Doğrusu, yarın, zarif, laik, said, yararı, zararı, tarikat. İki türlü e vardır. Açık e, kapalı e. Açık e, çene açılır, dil ileri doğru uzanır. Ucu alt dişlere dokunur. Dil önü sert damağa yükselir, iki yanıyla üst sıra dişlerin kıyısına değecek kadar yaklaşır. Her Ben Sen Yer Berber Yel Sel Kel Mermer Erken Terbiye Sersem Kapalı E Açık E'ye oranla Ağız daha kapalı, dudaklar daha gergin, ve söyleyiş noktası daha ileridedir. Yanlış telaffuzu Kendi, kendi kendine, mendil, temsil, belli, belki, cem, benzer, benzin. Doğrusu Kedi, kendi, kendi kendine, mendil, temsil, belli, belki, Cem, benzer, benzin, mühendis, tencere, pencere, önem, önemli. O, yuvarlak, geniş, arka dil ünlüsüdür. İki çeşit O vardır. Kalın O, ince O. Kalın O, çene aşağı doğru hafif sarkık, Dil ucu ağız boşluğunun içinde serbest, dil sırtı arka damağa doğru hafif kabarıktır. Dudakların alt ve üst köşeleri birbirine yaklaşık, dudaklar öne doğru uzar, küçük bir yuvarlak gibi olur. Ot, ova, oda, orman, otlak, okyanus. İnce o, çıkış biçimi kalın o'ya benzer. Sadece... Dil arkaya doğru değil de az daha öne doğru kabarır. Dilimizde yabancı kökenli kelimeler de bulunur. Lokomotif, alkol, psikolog, sosyolog, lokma.